Destekleri için Açık Radyo Dinleyicileri, Erol Aral ve Şerif Yılmaz'a teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay a dust bowl refugee from that dust bowl to the peach bowl now that peach fuzz is killing me cross the mountains to the sea come the wife and kids and me it's a hot old dusty highway for a dust Refugee Hard it's always Been that way Here today And on our way Down that Mountain Cross the desert Just a dust bowl Refugee We are ramblers So they say We are only here today Then we travel with the seasons We're the Dust Bowl refugees From the Southland and the droughtland Come the wife and kids and me And this old world is a hard world For a Dust Bowl refugee yes we ramble and we roam and the highway that's our home it's a never ending highway for a dust mow refugee Yes, we wander and we work In your crops and in your fruit Like the whirlwinds on the desert That's the Dust Bowl Refugees I'm a Dust Bowl Refugee I'm a Dust Bowl Refugee And I wonder, will I always Be a dust bowl, Refugee Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonraya bugün bir Woody Guthrie şarkısıyla başladık. Bu şarkı Woody Guthrie'nin 1930'ların büyük buhran yıllarında adına toz çanağı fırtınası denen fırtınanın girdabında kavrulan bir kasabanın Birleşik Devletler'in Pampa Kasabası'nda yaşanan felaketi ve sonrasında yollara düşen göçmen içlerin hikayesini şarkılarla anlattığı Dust Bowl Ballads veya Türkçedeki söylemiyle Toz Çanağı Balladları albümünde yer alan bir şarkıydı. Şarkıda Gatri ben bir toz fırtınası mültecisiyim diyordu. Sadece bir toz fırtınası mültecisi, karım çocuklarım hadi gidelim. Dağları ve denizi aşalım, burası sıcak, eski bir tozlu otoyol, toz fırtınası mültecileri için. Zor, her zaman böyle olmuştur. İşte bugün ve yolda, o dağın aşağısında çölü geçtik. Biz avari insanlarız, dedik ki biz sadece bugün buradayız, sonra mevsimlerle gideriz. Biz toz fırtınası mültecileriyiz. Güney ülkesinden ve kuraklık alanından karım ve çocuklarım, gelin benimle. Ve bu eski dünya zor bir dünya toz fırtınası mültecileri için. Evet avareyiz ve dolaşıyoruz ve bizim evimiz olan karayolu bitmeyen bir otoyol toz fırtınası mültecileri için. Evet dolaşıp çalışıyoruz tarlalarınızda çöldeki kasırgalar gibi. Ben bir toz fırtınası mültecisiyim ve merak ederim hep toz fırtınası mültecisi olarak mı kalacağım. İnsanlık tarihinde bu ilk yoksullar göçü değildi, son göçte de olmadı. Aradan geçen yaklaşık 100 yıla rağmen bugün de milyonlarca insan susuzluk, kuraklık, açlık, yoksulluk, savaşlar gibi nedenlerle ölümü bile göze alarak yaşadıkları yurtlarını, evlerini, barklarını arkalarında bırakarak yollara düşüyorlar. Yani iklim kriziyle birlikte iklim mültecileri kavramı da hayatımıza girdi ve yakın gelecekte o milyonlarca insanın daha yollara düş söyleniyor yakın gelecekte özellikle iklim krizinin yıkıcı sonuçlarına da koşut insanlığı bekleyen açlık sorunundan söz ediliyor yaklaşık iki yıl önce İstanbul Kent Konseyi bünyesinde Kent Postanları Çalışma Grubu kuruldu ve geçen günlerde kent postanlarının geçmişine, mevcut durumuna ve geleceğine dair tarım yapan kent İstanbul bugünden yarına müşterek hayatlar başlıklı bir metin kaleme aldı. Bugün bu metni kaleme alan grupta yer alan iki isim program konuğum oldular. Sevgili Kiraz Özdoğan ve sevgili Suna Kafadar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizden söz eder misiniz? Tabii. Ben Sunak Afadar, İstanbul Kent Konseyi üyesiyim. Aynı zamanda senelerdir Yedikule Bostanları gönüllüsüyüm. İstanbul'un son kalan bostanlarını türlü projelerden ve belalardan korumaya yönelik bir mücadelenin parçasıyım. Ben de takip ediyorum zaten yıllardan beri hem Yedikuleli olarak hem de yani bu kente dair kaygıları olan bir insan olarak sizleri takip ediyorum Sunak. Yemeğinize sağlık. Ben biraz Özdoğan. İstanbul tarihi yarımadada da doğduğum, büyüdüm, bahçeli bir evde. Hala orada yaşıyorum. Ailemin çeşitli fertleriyle komşuyum. Ailemin mesleği sayesinde Türkiye'nin çeşitli kırsallarında, köylerinde yaşama şansım oldu. Ve yine ailemin mesleği sayesinde İstanbul Üniversitesi ve çevresindeki dönüşümü izleme fırsatım da oldu. Çok politik bir sahnenin içinde büyüdüm ve bir şekilde kendimi daha güzel bir dünyanın dönüştü, yani dünyayı yaratmak için emek veren insanların yanında buldum 16 yaşlarında. Zor olmadı aslında. Evet. Ve yaklaşık 20 yıldır da bir şekilde dönüşümün parçası olmaya çalışıyorum. Doktor tezimi de Fransa'da Longomay isimli 40 yaşını devirmiş bir komünde komün üzerine yazdım. Oradaki e, tarım deneyimi ve işte farklı yaşam deneyimi e, kısa bir süre olsa da e, o deneyimin bir parçası oldum. Sunay'la da e, İsmen çok öncesinden beri tanışıyorum. Ortak arkadaşlarımızla var ve ben de e, bu güzel e, grubun bir parçası oldum. E, Kent Konseyi'nin e, tarım grubunun. Bu Kent Konseyi Tarım Gıda ve Su Ürünleri Çalışma Grubu'nun bir alt grubu olarak KELP Bostanları Çalışma Grubu ee, üyesisiniz de aynı zamanda değil mi? Biraz bu gruptan da söz eder misiniz? Ben e, İstanbul e, üzerine çalışmıyordum aslında doktor tezimde. Söylediğim gibi Longöme üzerine çalışıyordum ama Türkiye'de ekoloji mücadelesinin bir parçasıydım ve e, çeşitli yerlerdeki aktivistleri bostan kurmak için, ortak bostan kurmak için, müşterek alanlarda e, sürekli ikna etmeye çalışıyordum ve pandemi başlayınca e, bu hayalimin gerçekleştiğini gördüm, öğrendim ve kendimi Kanal İstanbul alanında bostan ortak bostan kuran insanların yanında bulundum. Bunlardan biri de işte Erdman sandin diğeri de Ahmet'ti. Yine Filistin mağarasından arkadaşların kurduğu çok güzel bir bostanı ziyaret etme şansım oldu. Ve birkaç ay geçmemişti ki Ahmet abi böyle bir gruptan söz etti. Bir parçası olur musun dedi. Ben de hayır diyemedim ee, ve merak ettim. Çünkü içinde ismini tanıdığım işte Suna gibi, inanç gibi insanlar da vardı. Parçası böyle oldum ve yaklaşık e, bir yılı oldu herhalde grubumuzun çalışmaları başlayalı. Evet. Ee, düzenli daha fazla olarak... hatta. Evet daha da. Yani Pandemiyle ben yani... başladık. Doğrudur ben biraz daha geç dahil oldum galiba Doğru. ve düzenli şekilde her hafta toplanıp neler yapabileceğimizi konuştuk. Kent Konseyi'nin gündemlerini değerlendirdik ee, ve İstanbul'daki tarım alanlarını e, kuruyan daha doğrusu korumak için bir yol haritası oluşturmaya yönelik bir metin hazırlamaya karar verdim. Çünkü önce aslında kısa bir metin olmasını istiyordum ben. Ee, sonra e, arkadaşların e, isteği ve talebi ve emeğiyle diyeyim kocaman bir metne dönüştü e, ve bir haritaya dönüştü. 39 sayfa Or değil mi tamamı? Evet, 30 Küfür sayfa küçücük puntalarla üstelik çok güzel resimlerle ve temel çalışmalarımız aslında İstanbul'daki tarım alanlarını sadece korumak değil nasıl yaşatabiliriz, nasıl büyütebiliriz oldu. Kentte tarım olmaz normunu yıkmaya yönelik bir metin oluşturduk ve bir harita oluşturduk. Tadışmalarımıza da devam ediyoruz şu anda. Devam. Peki, Suna grubun diğer üyelerinden de istersen kısaca söz edebilir miyim? Murat Çesur da gruba dahil. Can İnen var yine Halit Evet diğer çizenler derneğinden. Ee, Sonra İnanç artık. var sevgili İnanç. Senin Yedükle'den uzun yıllar Yedükle birlikte Yedükle evet. E, arkadaşım. E, arkadaşım. Yasemin. Yasemin Gürbüz var Anadolu meralarından, evet özellikle e, toprak Kıdaydı, yani. konusunda müthiş bir e, bilgisi ve desteği oldu bize Hı -hı. bu metni yazarken. E, Alper, Alper Can Kılıç var e, gıda topluluklarından. Elbette böyle bir meselede gıda topluluklarının düşüncesi, tavrı, fikri e, bizim için yine çok değerliydi. Yani grubun her üyesi kendi uzmanlık alanlarından. E, çok önemli bilgiler getirdiler, yaklaşımlar getirdiler ve işte Kiraz'ın anlattığı gibi Kasım'dan beridir çalışıyoruz. Her hafta zaten toplantılar yapıyoruz ve Kasım'dan beridir bu işte otuz sayfalık metni bir araya getirmek için çabalıyoruz. Sonunda da geldi bir araya. Buna eşlik edecek şekilde de bir Yer Çizenler Derneği'nin desteğini alarak bir harita oluşturmaya başladık. Bu haritanın da bir daha Murat Cesur. Şey evet, Murat cesur harita. ve evet, evet. Hı hı. Ve bu e, haritayı haritada çok e, müthiş bir iş, çok büyük bir iş çünkü şu an e, ki mevcut bostanları kaydetmek işlemek e, zaten büyük bir iş. E, bir de bunun üstüne bizim hayalimizde daha tarihsel olarak da farklı katmanları da e, eklemek var. Bu haritaya zamanla. ve bu haritaların yapılma biçimi tabii yani copyleft yani açık şeyleri kullanarak e, programları kullanarak yapıyoruz. Yani ben yapmıyorum. Can can ve Murat ve harita işinden anlayanlar ben de birazcık böyle yeni girdim anlamaya çalışıyorum nasıl oluştuğunu vesaire. Ama yani eğer hayalimizdeki şey olursa hakikaten hani Bostancıların hikayelerini dahi okuyabileceğimiz, tarihsel fotoğraflarla da besleyebileceğimiz çok katmanlı bir e, harita var aklımızda. Ama tabii çok zaman alacak şeyler bunlar. Bir iki birge yavaş yavaş e, temas ede de inşallah olacak Grupta dokuz kişiyiz ama sen ve inanç özellikle sen hepimizden çok daha önce bu kent mese bostanları meselesi üzerine çalıştım. Kısaca tarihinden söz edebilir misin İstanbul'daki kent bostanlarının tarihi? 1600 yıl plan gibi bir rakam var. Çok kısa olarak yani kule Bostanları benim özellikle araştırdığım ilgilendiğim bölge çünkü işte 2008'den beri gidip geliyorum oraya e, bostancılarla e, işte tanıştım sevgili işte tarihçi Alexander Shapoval e, sayesinde olduğu da ilk gittiğimde açıkçası çok şaşırmıştım. Şehrin ortasında bostan olur mu demiştim tam olarak kendi şehir kurguma ve hani algıma çarpmıştım diyeyim neden olmasın sorusu sonradan tabii ki takip etti ama ilk başta çok şaşırmıştım işte tarihini tayine bakmaya başladıkça aslında 1500 senelik 1500 seneden beri ekili biçilen topraklar olduğunu, çeşit çeşit su kaynakları, su varlıkları olduğunu öğrendim. İşte topografyasının çok farklı işte ürünlere, çok farklı mikroklimalara el verdiğini öğrendim. İstanbul genelinde ama tabii 7 Kule özelinde ben 7 Kule özelinden yola çıkarak daha sonra hani İstanbul geneline yayı, yayılan şekilde bu araştırmayı yapmaya devam ettim. Yedikulu özelinde dediğim gibi 1500 senedir e, karasurları ilk e, yapıldığından, inşa edildiğinden beridir. Takip edebiliyoruz oradaki bostanların varlığını. Hatta Theodosius'un e, surları diktikten sonra kanunnamesinde e, şöyle yazar. İlk giriş katlarına askerler dahi giremez. E, çünkü orası bostancıların alet devatını sakladığı ve tohumları sakladıkları yerdir. Evet yani karasurları hep bizim algımızda, bizim... Muaayyelimizde bir hani militarist işte savaşlarla ancak anılan bir yapı ama halbuki hiç de öyle değil yani şehir aslında işte şehrin bir gündelik hayatı var biz hani tarihi savaşlar üzerinden okuduğumuz için odamız birazcık o yönde ve aslında çok eksik çok çok eksik halbuki işte şehrin gündelik bir hayatı var bir yaşamı var işte şehrin beslenmesi gerekiyor vesaire vesaire ve sonuç olarak İstanbulluların Bilmem kaç yüzyıldır surlarla da şehirle de çok farklı bir ilişkisi var. Ama tabii son özellikle 50 senedir müthiş bir yapılaşmayla e, bu sur, e, şey bostanlar e, hem Karasurları etrafındaki bostanlar e, Kule, Koca Mustafa Paşa Fatih'teki bostanlar hem de tabii İstanbul'un genelindeki yani e, işte Barbaros Bulvarı'nın yani Beşiktaş'tan tutun Üsküdar'a kadar e, bostanlar e, bostanları yemiş. Kısacası inşaatlar. Bugün şehir içinde Yedikule gibi, Kuzguncuk gibi yerlerde, işte Fatih'in belli ufak bölgelerinde hala bostanlar mevcut. Onun dışında karşında Göztepe'de, Ataşehir'de, Maltepe'de bostanlar var. Gümüştere, Sarıyer tarafı, Kilios tarafı Gümüştere'de çok büyük bir alanda bostanlar var. Kanal İstanbul bölgesi tamamen zaten tarım alanları. Yani aslında İstanbul'un çok önemli bir varlığı. Bostanlar ve türlü Bostanmış. tarım alanları. Ama Öyle şehrin diye. ortasında olduğu için Yedi Kule'de birazcık daha ön plana çıktı. Özellikle de Karasurları evet. yani Dünya Miras Listesi'nde ki bu yapının etrafında olduğu için. Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran şey demişti. Yani 1950'lere kadar İstanbul kendine yeten yani tarımsal gıda üretiminde kendine yeten bir kentken Menderes döneminde Vatan Caddesi'nin daha sonra Millet Caddesi'nin açılmasıyla Bugünkü sonunun ilk adımı oldu diyordu. Yani yapılaşma çoğaldıkça bostanlar daraldı. Bugün inanç 30 tane bostan kaldı diyordu geçen gün konuşmamızda. Bu çok... Üzücü, acı verici bir şey aslında. Evet, yani kule Kapı'dan Mevlana Kapı'ya kadar olan bölgede Sur içindeki bostanları da, yani zaten ileride konuşuruz, belediye çeşitli projelerle molaza gömdü maalesef. Ama Sur dışındaki bostanlar hala işte 2 kilometrelik bir alana yayılmış durumda devam ediyor. Ama evet, 30 aile var yaklaşık. Yani 30 aileye, ailenin baktığı üçlü 30 değişik bostan var diyebiliriz kulede. Bu ailelerin kökeni nedir? Anadolu kökenli insanlar değil mi? Kastamonu cideliler. Yani Pardon. bostanların tarihinde herhalde yani Ermeniler, Rumlar ve Arnavutları görüyoruz, değil mi? Tabi, tabi, tabi, tabi. Yani hem işte yedi kuleliler, kule Yedikule, Ermeniler, Rumların bostanlarda yoğun çalıştığını biliyoruz. Balkanlardan göç eden pek çok farklı memleketten insanlar var. Arnavutlar yine çoğunlukta Makedonlar çoğunlukta. Türkiye'nin türlü kıyıcı politikalarıyla beraber özellikle Ermenilere ve Rumlara yönelik kıyıcı politikalarıyla beraber e, bu bölgeden gitmek zorunda kalmış pek çok insan e, ya da işte varlık vergisiyle işte bostanını kaybetmiş ya da bazen kahvehane diye de anılıyor bazen gazino diye de anılıyor. Bugün bizim anladığımız manada değil bu arada gazino e, insanların daha çok e, işte toplaşıp ee, Pişler evet. içmeye geldiği, soluklanmaya geldiği, işte marul yemeye geldiği, Erme simi ise yani mevsim ise dut yemeye geldiği, mevsim ise marul yemeye geldiği, e, sohbet ettiği, müzik yaptığı yerler ama işte 70'lerden itibaren özellikle e, İBB, hazine... Milli emlak buralara el koydukça işte gelen işte Kastamonu'nun cideliler özellikle buralara yerleşip bu bostancı geleneğini, bostanların geleneğini devam ettiriyorlar. Ve aslında orada hala ikamet etmekte olan Arnavutlardan öğreniyorlar, Rumlardan öğreniyorlar. Ve oradaki tarım pratiklerini, ekip biçimi pratiklerini devam ettiriyorlar. Kiraz'a sormak istiyorum. Yani bu kır kent ikiliğini aşmakta kent tarımının önemi nedir kirası? Ne diyebilirsin bu konuda? Şimdi şöyle bir algı yerleştirme çalışıldı ki bu da bostanların ve kent bostanlarının ilkını hazırlayan bir süreç aslında. Normalleştiren bir süreç. Bunu da şu anda ödeye ettik. Ben kent algımla karşılaştım, oraya tosladım diye. Kentte tarım olur mu? Kentin merkezinde tarım olur mu? Hayır. Hayır. ...gibi gösterildi ve... ...tarım nerede olur? kırsalda olur. Evet. Peki kentte ne olur? Hizmet... ...sektörü olur, turizm olur... Ee, ...işte finans kapital olur... Ee, ...peki gıdamız nereden... ...gelecek? Ee, ne, neyi içeceğiz? Bunlar da kırsaldan gelecek. Enerji... nereden gelecek? Yine kırsaldan gelecek. Dolayısıyla kentin sürekli... ...kırsalı sorduğu... E, ...oradan sürekli bir şeyler getirmeye... ...çalıştığı... E, ...bir kent e, ve kır... E, ...normu yaratıldı. Özellikle neoliberal politikaların keskinleştiği 2000'lerde bunun çok daha yaygınlaştığını ve dirinleştiğini görüyoruz. Aslında kentte tarım dediğimizde tam da bu ikisi karşı karşıya getirilen iki bölgeyi, iki alanı, kente ve kırı, kent ve kır ayrımını kıran, onları birleştiren bir ifade sonuç oluyoruz. Evet kentte tarım olur. Kentte tarım var, hala var. Biz bunu güçlendiren, bunu gösteren ve güçlendiren bir dil kurmamız gerektiğini düşündük yönergenizde. Kentte neden ekolojik ilkelerle tarım yapmamız gerekiyor? Kent tarımı aslında tehlikeli bir su. Çünkü kent tarımını kapitalist ilişkileri veya neoliberal politikaların yarattığı yaraları, stresi yok etmek için, azaltmak için, yaraları sarmak için kullanılıyor ve aslında biz 2000 Onlardan itibaren yani kent postanlarının yok edildiği, daha hızlıca yok edilmeye başladığı dönemde bir şey görüyoruz. Hobi bahçeleri ve belediyeler bunu yapıyor. Toprakları bireysel olarak kiralıyorlar ve insanları işte bakın kentin stresinden uzaklaşıyorsunuz gibi bir şey dönüştürüyor. Biz aslında buna yani tam da Nelibar portakaları üreten değil, yeniden üreten değil. Başka bir dönüşümü yaratan bir dille örmeye çalışıyoruz. O yüzden ekolojik ilkeler bu açıdan çok önemli. Çünkü böyle dediğimiz zaman ben ve bitki, ben ve böcek değil de orada bizden söz etmeye başlıyoruz. Yani biz artık sadece insanlar değil, bitkilerden, oradaki su akışından, gökyüzündeki buluttan başka bir şey dönüşüyor biz dediğimiz zaman. Çok doğru. Ve gıda ile aramıza bir... Para girmiyor. Nasıl diyeyim? Dalından kopartıyoruz ve yiyoruz. Dolayısıyla para kazanmak, yeslenmek için para kazanmak zorunlu hissetmediğimiz bir ilişki görüyoruz. Veya arkadaşlarımızla paylaştığımız bir şey görüyoruz. Bu gece konumlularda biliyorsunuz, Yani ben sen çok daha iyi hatırlarsın ve biliyorsunuz. Evet. Gece konularda çok yakın bir zamana kadar, 2000'lere kadar bostanlar kuruluyordu ve herkesin birbiriyle paylaştığı bir şey, meyvelerden, sebzelerden söz ediyorduk ve bu yok oldu. Şimdi dolayısıyla bir dayanışma ilişkisini öğren, al bunu yanına annene götür veya bunu al beraber yiyelim, işte beraber aşuramızı kaynatalımdan çıkartan bir ilişkiye dönüştü kenti yaşamı. Dolayısıyla biz Kent Boston dediğimiz zaman bütün bu bizi öğren, dayanışma ilişkilerini öğren ve gıdayla aramıza para sokmayan veya gıdaya nasıl ulaşabileceğiniz veya onu nasıl yetiştirebileceğimizin bilgisinin bize satılmadığı veya bunun için okula gitmek zorunda olmadığımız bir kanepte bulunuyoruz. Bu önemli bir şey çünkü... Bugün hani biliyorsunuz birçok kursa gidiliyor. Ziraat mühendisi olmak için para harcamanız gerekiyor. Özel sertifikalar almanız gerekiyor. Ama halbuki yaparak öğrendiğiniz veya çocukluğunuzda başkalarının yaptığını görerek öğrendiğiniz bir süreç vardı tarımda. Bu kopartıldı. Sadece tarımdan kopartarak olmadı. Enstrülar tarım politikaları da tarımın içine sokularak oldu. Dolayısıyla kentte bostan mesela Yedikule'deki hafıza e, her ne kadar onun yapanlar değişse de orada bir hafıza var. yani Toprağın bir hafızası var, ağacın bir hafızası var ve e, kuşaktan kuşaya aktarılan bir hafıza var. E, biz bu havsanın da yaşatılmasını sadece müzelerde gördüğümüz, bengesellerde gördüğümüz bir şey olmaktan çıkardığını söylüyoruz. Bu yüzden kentte tarım yapmanızı özellikle İstanbul'da bunu yapmalıyız. E, yani ilan gidip, kıra gidip toprak alıp yaptığımız bir şey olmak zorunda değil tarım. Burada yaşadığımız yerde yapabiliriz ve bunun bir e, hak olması gerektiğini de düşünüyoruz. E, tarım yapabilme hakkı, gıdamızı yetiştirebilme hakkı e, eğer seçimler olacaksa e, ve bizi dinleyenler varsa bu hakkı da talep ediyoruz. Herkesin Herkes. kendi gıdasını yetiştirebilme hakkı var. Ve böyle kurduğumuz aslında e, kırsal denen, kırsal diye tanımlanan alanları Sömürmekten de vazgeçeceğiz ve orada bu işi Doğru. daha profesyonelce yapılan, daha yoğun bir şekilde yapılan insanlarla başka bir büyük konuşmaya başlayacağız. Sadece turizm için gittiğimiz, sadece işte mucizelerini destek olmak için gittiğimiz bir yer olmaktan da çıkar. Dolayısıyla kent tarım çok dönüştürücü bir şey. Tamam. Eğer ekolojik ülkelerle başka bir dünya perspektifinde yaparsak, yerel yönetimlerin bugüne kadar İstanbul'daki kent tarımına yaklaşımları nasıl olduğuna yani Sanıyorum 2013'ten sonra AKP'nin bir müdahalesi oldu ve işte bugün yeni bir yönetim var ama ee acaba bu yeni yönetimde değişen şeyler oldu mu? Biraz onlardan söz eder misin Suna? Evet, tabii. E, kısaca yine yani tabii e, dediğim gibi özellikle son 50 yılda çok yoğun bir e, müdahale var zaten buralara ve bu müdahale daha çok bostanları e, yok eden, e, orada yaşayan varlıkları hiç önemsemeden, Orada yaşayan, çalışan sadece insan olmayan varlıkları için neden yapılmış bir şey e, ve bu e, Kiraz'ın ademin e, güzel ifade ettiği gibi bu yok etme hani belli bir şehir kurgusuna yönelikti zaten hani şehirde hani tarım yapılam yap yapılmayacak hani çünkü köy ve şehir birbirinden çok farklı şeylerdir e, ve hani bir köylülük vardır ve bu şehirden daha geridir. Hem zamansal olarak hem işte kültürel olarak vesaire. Ve biz hani şehirde bunları görmek istemiyoruz. Dolayısıyla böyle bir bostanların işte çirkin görüldüğü, ve belediyelerin de aktif olarak bu çirkinliği şehirden söküp atmaya çalıştığı, hep işte daha modern, daha işte ne bileyim mimari olarak işte herhalde ilginç gördükleri, bir takım binalarla doldurdukları projeler yaptılar. 2013'te kulenin Sur içinde, 60 dönümlük bir alana da böyle bir rekreasyon projesi Yapmak istediler. İlk başta bu sadece bir park projesi gibi gözüküyordu ve biz şeyi anlatmakta çok zorlandık. Bostanların yok edilmesindeki zararı parka dönüştürülecek bile olsa bostanların yok edilmesindeki zararı anlatmakta çok, çok zorlandık Çünkü aynı dönemde gezi oluyordu ve gezide bir parkı savunuyorduk. Yani bir şey fikri var hani yeşil yeşildir. Halbuki yeşil bir tema değildir çok farklı varlıkların çok farklı eyleme biçimlerinin çok farklı yaşam biçimlerinin olduğu bir sürü çeşit çeşit doğal alan var. bostanlarda bunlardan biri ve hani 2013'te başlayan oradaki mücadele sırasında. Daha iklim krizi, işte kent tarımı konuşulan şeyler değildi. Gezi bostanı ile birazcık bostanlar, e, bostan fikri e, duyulmaya başlandı e, ve yeri kule mücadelesi ile beraber de e, gittikçe işte şehir tartışmalarına yerleşti. Bugün tabii şehrin dört bir yanında işte bugün en son hani Validebağ son birkaç gündür izliyoruz dinliyoruz. Validebağ'dan tutun da başka bir pek çok projeye insanlar kendi yaşam alanlarındaki farklı varlıkları savunmaya çalışıyorlar. Yani İBB'nin birkaç değişik projesi oldu Yedikule Kule için. Çünkü Yedikule Kule soylulaştırmaya maruz kalmamış şehrin içindeki son alanlardan biriydi. şimdi buradan bakınca işte işte kara surlarının dibinde, işte Marmara Denizi'nin yanında acayip bir rant var aslında Yedikule'de ve Yedikule Kule varlıklı bir mahalle değil. Ee, bu yüzden işte ilk başta park yapılacağını düşündüğümüz proje meğersem işte rezidanslar da varmış içerisinde, işte otopark da varmış, işte yok kafeler de varmış vesaire vesaire. Ama kuleye düşünülen projelerin değişmesiyle beraber ilginç bir dönüşüm de gördük bu son 10 senede. Ee, buna da metinde değiniyoruz. O da e, belediyelerin ve e, çeşitli mimari e, ofislerin ekolojik e, soylulaştırma diyebileceğimiz projeleri. Yani işte... E, Oraya yine kafe yapacak ama adını hasat kafe koyacak mesela. İşte Lokanta yapacak ama adını şifa lokantası koyacak. İşte oraya bir seyir terası yapacak. Sözde hani insanlar içinmiş gibi gözükecek ama hani yine siz oraya bir şeyler tüketmeye gideceksiniz aslında ve orası kend kendi kendi ...di yaşamına devam, et, devam ettiremeyecek. Yani müthiş bir müdahale olması gerekecek. Ee, ve e, işte bir şeyler tüketeceksiniz vesaire vesaire. Yani daha turistik bir kafayla, nesneleştiren bir kafayla... E, bir ...bu sefer dönüşüm e, planlandı, düşünüldü. Yani rezidans vesaire çıkartıldı projeden. İşte yeni bir nimarlık ofisiyle anlaşıldı. Yeni bir proje yapıldı. E, ama yani oranın karakterine, tarihine hiç uymayan e, bir projeydi yine... Bundan sonra da işte orası özellikle içi bu moloza gömülen kısım atıl kaldı ve orada senelerdir işte pek çok yine otlar, bitkiler duruyor ve maalesef 3 sene evvel Fatih Belediyesi'nin bir otopark yapma girişimi oldu orada. Bu tabii hukuksuz bir girişimdi. Zaten dünya miras listesinde olan bir yapının yanına İzinsiz Anıtlar Kurulu'ndan izin olmadan, müzeden bir e, süpervizör olmadan orada çivi çakamazsınız. Nitekim 2013'te başlanan bu park, tırnak içinde park projesinde e, zamanında işte İBB, Fatih Belediyesi'nde dahil olduğu ve Efor İnşaat'ın yaptığı projede kara surlarının dibinde vinç makineleri hiçbir e, süpervizörlük olmadan inşaat yapmaya giriştiler ki hala da, e, devam etmekte olan bir davam var benim bununla ilgili. Kültür Bakanlığı'nın da sonradan müdahale olduğu ama daha geçen ay tekrar İBB'nin aynı şeyi yaptığını gördük. Bu sefer Ulaşım Daire Başkanlığı yine o sur içindeki zaten hani kod farkının iyice çıkmış olduğu 1-2 metre moloza gömülmüş olan yere bir kat daha mıcır attı. Sorduk, aradık, taradık vesaire. oradaki Yedi Kulelilerden... Sağolsunlar videolar ve fotoğraflar geldi. Hemen haberdar olduk. Ama yani orada ne olduğunu anlamamız maalesef iki gün sürdü. Bir türlü bilgiye ulaşamadık çünkü. Her yere yazdık ve bir türlü bilgi alamadık. En sonunda işte Ulaşım Daire Başkanlığı'nın oraya 303 araçlık bir açık otopark yapma, UTK kararı olduğunu öğrendik. Ee, ama tabii ki ne anıtlar kurulundan izin var ne bir şey. Bu arada anıtlar kurulundan izin olmadığını daha geçen hafta öğrenebildik. Yani yazdığımız... Pek çok soruya e, yanıt alamadık çünkü uzun bir süre. Yani yine orada hukuksuz bir e, müdahale gerçekleştirildi. Ve tabii İBB'den aradığımız insanlar bunu reddediyorlar şimdi. Ya, yok canım oraya otopark falan şey değil. E, yapılmak istenmedi. Orada şu an işte restorasyonu var. Restorasyondan ötürü orada hani herhangi bir tarımsal faaliyeti önlemek için önlem olarak mıcır döküldüğü gibi bir cevap ama kara suları restorasyonları ile bir alakası olsa o zaman niçin ulaşım daire başkanlığı yapıyor bu işi gibi gibi böyle çok basit hani man mantık şeyini kurabileceğiniz e meseleler var orada. E doğru düzgün yanıt Bunun takibini yapalım çalışma grubu olarak. Tabii Şimdi, tabii. Evet, yani, evet, evet, evet yapıyoruz. bu iş. Bunun takibini kesinlikle yapmalıyız. Tabii ki, tabii ki olur. zaten yani oradaki arkadaşlar da sürekli e hani takipteler. E Hani daha önce otoparkı yaptırmadık, şimdi de yaptırmayacağız. Daha önce zaten yedi kuleler vardı, nöbet tutmuşlardı günlerce yapılmaması için. E, şimdi de aynı şekilde. Yani yeni kulenin son durumu e, özellikle hani sureci kısmı bu durumda, daha işte böyle devam etmekte olan bir otopark mevzu var. Hala anlamaya çalıştığımız. Yani yönetim değişse de belki anlayış değişmiyor. Acı olan bu aslında. Anlayış Ve değişmiyor. Her evet, evet maalesef karşısında yöntemler biraz <gülüyor> değişiyor. Evet, doğru. Ee, ama onun dışında Şimdi... maalesef anlayış değişmiyor. Sunay'a sormak istiyorum ama tabii Kiraz sen de katılabilirsin yanıta. İstanbul'daki kent postanlarının tarihinden bahset. İşte zamanımız evverdi ama dünyadaki örneklerinden de kısaca söz edebilir misiniz acaba? Tabii yine kısaca bu metin için biraz dünya örneklerine baktık. Çünkü aslında son özellikle 10 senede yani... Asıl son 70'lerden beridir dünyanın çeşitli yerlerinde çok ciddi bir nasıl diyeyim, bostan, bostan oluşturma, bostanlarla beraber topluluk oluşturma akımı var. Özellikle de bu işte dev şirketlere ve gıda tedavik zincirlerinin tekelciliğine karşı ve işte gıdalarımızın gittikçe sağlıksızlaşması, işte tohumların yozlaşması, gıdaların fakirleşmesine karşı başlatılmış. Ama özellikle son 10 senede iklim krizinin de tabi iyice anlaşılır görülür, artık ele tutulur bir gerçek olmasıyla beraber belediyeler ve çeşitli devlet organları da hem şehirler için hem de ülkeler için yani gıda strateji araştırmaları ve belgeleri yayınlamaya başladılar ve bunun yanında da buna eşlik edecek şekilde kendi bostanları kurmaya başladılar. İnsanlar zaten kendi bostanları kuruyorlardı. Yani tarihsel olarak yedi kule gibi zaten var olan bostanların yanında bir de 70'lerden beri oluşmaya başlayan gıda toplulukları kendi bostanlarını kuruyorlardı. Bunun pek çok örneği var dünyanın çeşitli yerlerinde. Kiraz'ın doktora tezini yaptığı e, Longo May gibi konuştuk. E, komün ve farklı bir yaşam kurma çabası olan e, toplulukların dışında daha işte böyle şehrin e, atıl bırakılmış alanlarında e, girip işte kendi, işte tohum bombaları atan, işte ondan sonra girip oraya işte gerçekten düzenleyen ve bir e, o mahallenin bostanı haline getiren pek çok değişik uygulama var. E, son 10 senede de gıda topuklarını oluşturdukları bostanlardan tutun da işte belediyelerin projelerine, oradan tutun da Dünya Bankası gibi çok büyük neoliberal e, oluşumların özellikle iklim kriziyle beraber işte başlattıkları araştırmalara ve pilot projelere, özellikle kent tarımı pilot projelerine kadar çok farklı sahiplerle farklı sonuçlar elde etmek için yapılan kent tarımı projeleri var. Biz de bu farklı sahipleri de göz önünde bulundurarak birkaç değişik örneği etne eklemek istedik. Bunların içerisinde Tokyo belediyesinin belediyesinden çok çarpıcı bir örnek var. Tokyo'da bir haneye giren gıdanın üçte biri Tokyo'nun kendisinden geliyormuş ve bu 2025 senesinde haneye giren gıdanın yarısı artık Tokyo'dan, Tokyo'nun kendi ürettiği besinlerden olsun diye bir amaç koymuşlar. Ve Tokyo Belediyesi buna yönelik işte bostan oluşturma, insanların bostanlarda çalışması üzerine bir yönetim planı gerçekleştirmiş. Benzer şekilde Kito, Ekvator'un başkenti, e, müthiş bir kent tarımı e, yapılandırması oluşturmuş ve inanılmaz bir literatürü de var bununla ilgili. Bunun dışında işte sivil toplum kuruluşları var. Mesela Milano'da, e, İtalya Milano'da e, çok eski bir 17. yüzyıldan kalma bir çiftliği bugün işte... Reno, reno edip, restore edip, bir kent tarımı üzerine düşünmek, konuşmak üzere bir e, kamusal alana çeviriyorlar. Aynı zamanda biraz kent tarımı da yapıyorlar ama hani tar tarım kısmı biraz daha az. Bu işin daha çok hani e, topluluk oluşturma, e, bu konuda araştırmalar yapan insanları davet edip işte halka e, halkla buluşturma gibi projeler yapıyorlar. İşte Nairobi'den tutun Hong Kong'a. Rusya'nın çeşitli şehirlerinden tutun, Amerika'nın türlü şehirlerine gerçekten çok fazla örnek var. Ve gıda strateji belgeleri de dediğim gibi son 10 senede pek çok büyük şehrin artık ürettiği bir şey. Hatta yakında İstanbul'un da olacak artık çok şükür. Ama yani... Bizim, yani İstanbul'un bostanları da ve İstanbul Belediyesi'nde bütün şehirlerin belediyelerinin iklim krizi çerçevesinde, iklim adaletsizliği çerçevesinde bir gıda stratejisi, gıda stratejisinin de ötesinde tabii ki şehirlerin türlü varlıklarını korumaya yönelik e, stratejiler belirlemesi gerektiği, farklı bir e, şehir yaşamı oluşturması gerektiği ortada ve İstanbul'un hikayesi de aslında işte bütün dünyanın hikayesine bir yerinden e, tutunuyor ve oraya bir yere oturuyor. Peki sen daha çok bugünlerde şey Amerika'da yaşıyorsun Birleşik Devletler'de orada bir hareketten söz ediyorsunuz kitap çıktı. bu yoksulların sesi ırkçılığa ve ekonomik krize karşı topluluk bostanları hareketi aktif mi Hı. bugün de bu hareket? Aktif tabii. Ee, Amerika'nın çeşitli şehirlerinde çok farklı oluşumlar var. Ee, hatta e, bu oluşumlarından bir tanesi değil, başka bir örnek olarak veriyorum. Mesela Boston'da City Sprouts diye bir e, oluşum var. O da e, okullarda bostanlar kuran e, ve çocukların belli dersleri hatta bostanlarda yapmasına ön ayak olan, e, aynı zamanda kendi işte yiyeceklerini de yetiştirebileceklerini gösteren çocuklar. E, böyle bir öğrenme ve yaşama yerleri diyelim ve şehrin her tarafında gerçekten var bunlar. Dediğim gibi özellikle ırkçılık tabii çok sıcak bir mesele Amerika'da her zaman da öyle oldu. Ama bostanların özellikle bir topluluk oluşturma ve kendine has bir ee, yapılanma potansiyeli olduğu için e, farklı toplulukları bir araya getirme ve türlü çevre adaletsizliklerini bertaraf etmek adına e, Bostanların çok önemli bir yeri var e, belli başlı şehirlerde. Mesela Detroit gibi e, özellikle siyah e, halkın nüfusun çok daha e, yoğun olduğu yerlerde. Yani Get türlü türlü var. hareket var gerçekten. Çok çok çok fazla e, hikaye, Olur. çok fazla örnek var. Kitapçıkta da çok güzel bir örnekten daha bahsediyorsunuz bu Orta Doğu'da. Yani Suriye'de savaşa karşı bostanlar hareketi. Biraz onu sen anlatmak ister misin? Ee, ben çok hakim değilim. Ee, Longomede oradan gelen insanlarla, daha doğrusu oraya tohum veren insanlarla tanışmıştım. Ee, çok yetenince bilgi akışı yoktu aslında. Ee, ama ya yani savaşa karşı bostanlar orada bir yaşama çabası. Yani savaş değil, tohum mu yıkıyoruz ama daha çok bir yaşama savaşı olarak gidiyor ve kendini yeterliliği kurabilmek için. Aslında biz bunu birçok yerde görüyoruz. Çok da oraya özgü bir durum değil ama bugün bizim bu bilgiden mahrum olduğumuz için, yani kendi gıdamızı yetiştirmekten mahrum olduğumuz için bize çok büyük bir şey olarak geliyor. Aslında bu bilgiye sahip olmak savaşa, evet. çeşitli krizlere karşı direnebilmenin de bir aracı oluyor. Mesela... Evet. Latin, Latin Amerika'da ormansızlaştırılan yerler aslında tarım çok küçük bir oranda onların e, gıdalarını karşılamak için kullandığı bir pratikken ormansızlaştırmalar, topraklarından yerinden edilmelerin sonucunda e, çok büyük bir e, orana dönüşüyor ve aslında yerinde kalabilmelerin aracına dönüşüyor botan veya diğer e, tarım pratikleri. Daha önce avcılık ve toplayıcılık daha çok hakimdi. E, bu birçok yerde bunu görüyoruz. Gece kondoları çevresinde kurulan bostanlar da kentte yaşayabilmenin bir çabası ve o bilgiyi orada kentte gıdasını en azından parasız şekilde karşılayabilmek, hatta belki satabilmek için görüyoruz. Ben burada başka bir şeyden daha söz etmek istiyorum. Yani bostan aslında bir devlet, yani kentte bostan bir devlet politikası. Bu çok uzun yüzyıllardır böyle belki de. Yani kapitalizm tarihiyle başlıyor diyebiliriz. Yani mesela sendikalaşmaya karşı işçileri işte mülkiyeti sevdirmek ve sendika işlerine uğraşmasın diye borsanları teşvik edildiğini de görüyoruz. İkinci rüyasavaşında işte kadınların yoksul karşısında direnmemesi için yani büyük toplumsal hareketlerin oluşmaması için işte bahçenizde tarım yapın işte gıdanızı karşılayın yani sistemi yıkmayın yeter ki diye teşvik edildiğini görüyoruz ama 70'lerden itibaren aslında kentte tarım bir sonunda değindiği gibi toplumsal bir harekete dönüşüyor bir müşterek alanlarda kurmak ve 70'lerde çıkan petrol krizi sonucunda devletler de ve belediyeler diyeyim bunları kabul ediyorlar ama 80'lerde e, neoliberal politikaların oluşmasıyla yani yeni politikalar oluşmasıyla e, tabii ki bu alanları e, işgalcilerden yani bostancılardan geri almak için e, uğraşıyorlar. Ve e, Amerika'da, ABD'de daha doğrusu birçok bostan böyle yok oluyor. Ama direnenler günümüze de ulaşıyor. Biraz bunlardan da söz ediyoruz. E, Küba'da mesela e, Sovyetlerin yıkılması sonucunda İnsanlar e, kent tarımına yönlendiriliyor ve özellikle ekolojik iki yapılan tarıma yönlendiriliyor. E, ama e, daha sonra yani toplumsal harekete dönüşmesine rağmen e, veya sosyalist ve anarchist fikriyatının içine girmesine rağmen devletler bunu kullanmaya devam ediyorlar aslında. Mesela Yunanistan'da son krizde işte e, insanlara e, evet. Evet, insanlara bostanlar veriyorlar. İşte Paris'te, Paris çevresinde daha doğrusu insanlara topraklar veriliyorlar. Ama her bir genişleme evresinde diyeyim, kriz biraz hafiflediğinde onlar geri alınmıyor veya geri alınmak istiyor, başka bir mücadele başlıyor. Yedi kurede de benzer şeyleri görüyoruz biz aslında. Hani. Biraz gevşediğimizde, yaşıyormuşuz <gülüyor> gibi geldiklerinin ona e, tekrardan e, tamam o zaman alıyoruz veya oraya hobi bahçesi yapıyoruz diyebiliyorlar. E, o yüzden bu çok uzun soluklu bir e, mücadele aslında kentte tarım yapabilmek ve tarım yapabilmenin bilgisini önümüzdeki kuşaklara aktarabilmek. E, sadece bu bilgi bizim için değil yalnız e, bitkilerin de bir hafızası var e, ve tohumların da bir hafızası var. Kaybolan tohumu başka bir tohumla yer değiştiremiyoruz. Yani onlar birbirinin yerine geçebilen şeyler değil. Onlar orada bir toprakta bir hausa oluşturuyorlar. Kuşaklardan kuşa aktarıyorlar bunu. Başka bir tohum ektiğimizde oraya o da yine yavaş yavaş ediniyor. Dolayısıyla kaybolduğunda yerini doldurabildiğimiz bir şey değil bu. Yerinden ettiğimizde olsun biz tekrar koyarız, başka bir yerden tohum getiririz gibi bir şey değil bu. Bu arılar için de geçerli, böcekler için de geçerli, oradaki ağaçlar için de geçerli. Dolayısıyla bunu süreklileştirmek, toprağı süreklileştirmek çok önemli. Bunu mesela Paris çevresindeki bostancılar söylüyor. Çünkü onları sürekli yeni yerlere, topluluk bahçelerini sürekli yeni yerlere götürüyorlar ama toprak hafisesini götüremiyorlar. Dolayısıyla tohum da bir şaşırıyor ne olup bittiği konusunda. O yüzden bir yeri kazandı mı veya bir yeri korudu mu onu sürekli değiştirmemiz hafızayı korumak ve yaşatmak anlamına da geliyor. Dünyadaki mücadeleler ve devlet politikaları bize bunları gösteriyor. İşte bu koruma şu yüzden de çok önemli. Yani eğer biz işte bir gıda stratejisi ve bunun etrafında hani e, bir yeni bir yaşam biçimi kurmaya yönelik işte e, araştırmalar yapacak bir strateji oluşturacaksak e, Kiraz'ın bahsettiği bu korumu, hafızayı koruma meselesi çok iyi önemli hale geliyor. Çünkü e, bir tohumun dirençli olması, yani sadece ormanların ekosistemi yok. Her yerin bir ekosistemi var ve bir tohumun dirençli olması o toprağı tanımasıyla alakalı bir şey. Oradaki iklim, iklimi bilmesiyle alakalı bir şey. Eğer İklim krizi çalışanlarının öngördüğü gibi biz 30-40 sene içerisinde gıdalarımızın işte %30'unun 40'ının kaybolduğunu, fakirleştiğini göreceksek, eğer böyle bir şeyle karşı karşıyaysak o zaman bu ekosistemler ve bu dirençli mekanizmalar çok daha hayati demek oluyor. O yüzden de zaten elimizde olan, var olan bu ekosistemlerin üstüne titrememiz gerek. O yüzden sadece mesela işte İBB'nin yaptığı hibrit tohum yardımları var. Halbuki bizim yadigar tohumlarımız var. Zaten o toprağı tanıyan, zaten hani direncini yüzyıllarla oluşturmuş tohumlarımız var. Neden hibrit tohumla devam edelim mesela yola? Neden başka bir şey, başka türlü düşünüp kuramıyoruz? Bu çok önemli ve daha da önemli anlaşılacak bir mesele ileriki yıllarda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk kez bu kent konseylerini aktive etti. İşte biz de kent tarım, gıda ve su ürünleri grubunda tanıdık birbirimizi ve çalışıyoruz. Yani bu anlamda tabii ki desteğimiz olacak ama bence yanlış uygulamalarda da biz müdahalemizi yapmalıyız bundan sonra da diye düşünüyorum. Ve bu anlamda sizin bu, yani daha doğrusu işte benim içinde bulunduğum bu grubun hazırladığı bu yönergenin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki bir şey sorayım, bu basılı hale gelecek mi bu kitapçı? Ya da işte dinleyicilerimiz bu online ulaşabilirler mi bu metne? Kiraz Kent Konseyi bascığını söyledi bir güzel bir sürpriz oldu bizim için bu. Çok güzel. Buradan duyurayım bazı arkadaşlarımız bile bilmiyor ve tarım şanliğinde muhtemelen bunu dağıtacağız ve umuyorum ki aslında bu bir başlangıç çok değerli araştırmacılar ve bostancılar ve aktivistler var grubumuzda daha da genişleyeceğini düşünüyorum. Online de ulaşılabiliyor Buday sayfasında ve başka yerlerde Buday da... Derneği'nin Buday Derneği'nin sayfasında var şimdi demek. Akademiye sayfalarımızda bizim var. Dolayısıyla daha online, yani gruplardan da attık. Bir mail grubumuz var, suna söyleyecektir Ezber'e diye düşünüyorum. Oraya mail atarsanız da ulaşabilirsiniz. Katkılarınız, görsel katkılar için çok seviniriz veya bostanları yerlerini tespit etmek için. Ben bu grup sayesinde surlarda başka iş arkadaşlarının bilmediği bir... Boston'la tanıştım geçen gün e, ağır kapıda çünkü bir Boston'umuz olduğunu keşfettim. Evet. Böyle e, keşifleri olan insanlar e, bize yazabilirler, görsel gönderebilirler, haritalarındaki haritalarla konum işaretleyerek bize gönderirlerse haritaya işlenebilir. E, arkadaşlarımız bunu yapabilir. Peki, suna Kesinlikle. adresi alabilir miyiz? Dinleyicilerimiz nasıl ulaşabilirler? Evet, İstanbul... <gülüyor> adres İstanbul Kent Postanları Çalışma Grubuna. Adres İstanbul Kent Postanları at gmail.com. Bu tarım şenliğinden bahsetti. Ne zaman yapılacak? Yani detayına değil ama hani biz nasıl yer alacağız? Kent Postanları Çalışma Grubu olarak bu şenliğin içerisinde. Bu şenlik bildiğim kadarıyla 19-25 Eylül arası olacak. Ee, bizim Ayrıntılı sunumumuzsa 25 Eylül günü kapanış oturumu saat 4'te gerçekleşecek. Nerede olacak? Aslında çok yani bu geniş bir konu yani tabii radyo'nun programın süresi de sınırlı ama ben çok teşekkür ederim gerçekten yani ben hem aranızda olduğum için de çok mutluyum onu da bir kez daha ifade etmiş olayım. Peki son olarak ne demek istersiniz dinleyicilerimize sevgili Suna sevgili Kiraz? Ben şunu söylemek isterim. Özellikle kule yedikü, bostanların orada moloza dökülen e, moloz altında bırakılan bostanların çok simgesel olduğunu düşünüyorum. E, keşke kalabalık olsak ve molozları gerçekten kendimiz e, çıkartabilsek. Onun dışında e, yan yana geldiğimiz herkesle e, ortak bostanlar kurabiliriz ve kentteki mekanları isteyebiliriz. E, onlar bize ait. E, dönüştürebiliriz. Tek başına bostan kurmak e, kent açısında çok zor olabilir ama Ortak yaptığınızda haftada 2-3 saatimizi ayırarak başka bir yaşamın meyvesini de yiyebiliriz hep beraber. Zor bir iş, sorumluluk isteyen bir şey. Bir tohum ekmek, bir fide dikmek çok sorumluluk isteyen bir şey. Ama her zor iş gibi kazandırdıkları da çapından çok daha büyük olduğunu da söyleyebilirim. Suna sen ne demek istersin? Ben bir davetle bitireyim. İstanbul'un herhangi bir bostanını görmemiş dinleyiciler varsa... Fenerbahçe'ye, Moda'ya, Maltepe'ye, Gümüşdere'ye, Piyale Paşa'ya Paşa tabii ki buralara, e, buralara gitsinler, e, bostancılarla sohbet etsinler, e, yedikleri, yiyeceklerin nereden geldiğini, nasıl yetiştirdiklerini sorsunlar. Buralar açık alanlar bir tarafıyla da. Ve e, şehirde gerçekten e, şehirle farklı bir ilişki kurabileceklerini göreceklerini düşünüyorum. Gıda üstünde de çok farklı düşün, düşünülebileceğini düşünüyorum. Ama mesele tabii e, biraz burada değinmeye çalıştık çok hani daha çok kent tarımı yönergesi üzerinden gittiğimiz için belki... E, yeterin, yani biraz vurgulamaya çalıştık ama belki de yeterince vurgulayamadık. E, bu davet bir de şöyle bir şey için geçerli. Buralar tamamen tabii kontrolümüz altında sadece bir şey yemek için, sadece bir şey bize yarayacak bir şey üretmek için var olan yerler değil. Burada bizim kontrolümüz dışında pek çok varlık var. Yemediğimiz otlar var, işte bir sürü böcekler var vesaire vesaire. E, bunların üzerine düşünmek e, için de e, çok iyi bir fırsat. O yüzden böyle bir davetle bitireyim ben. Çok teşekkür ediyorum. Hem yani postanlarına, gezegene, doğaya, doğadaki canlılara, e, bugüne kadar yaptığınız hizmet gibi. Bundan sonra da devam edeceksiniz buna eminim. E, çok, hem de programa, yani program davetini kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da devam edeceğiz ama Fahim'den sonra da kent postanlarla konuşmayı. Her zaman. Çok sağ ol tekrar. Çok teşekkürler. Teşekkürler. teşekkürler. İyi günler. İyi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bugün de Babil'den sonranın sonuna geldik. Bugün programda çok fazla müzik çalamadım. Yani bunun için özür diliyorum hepinizden. Yani çünkü bu Yedi Kule postanları ve Yedi Kule benim çocukluğumun ve gençlik yıllarımın geçtiği bir yerde ve işte bugün de hem Kent postanları için ve hem Tabii ki 7 kule Bosnalıları için mücadele veren bir grubun içerisindeyim. Yani bu mücadeleyi sizlerle olabildiği kadar detaylı paylaşmaya çalıştık arkadaşlarımla birlikte. Ama önümüzdeki hafta bir konum olacak. Yunanistan'dan Alexandra Gravas program konuğum olacak. Gravas geçtiğimiz aylarda e, Meksika'da bir e, Chabella Vargas şarkılarının e, yer aldığı bir albüm çıkardı. E, ve Fırtına Gibi Esti Meksika'da. E, 20 Eylül'de de İstanbul'da Ruhistoslar korusuyla e, Cemal Reşit Rey konser salonunda bir konser verecek e, Vargas. Konser öncesi hem e, Meksika'da çıkardığı albümünü e, konuşacağız. Hem de bu albümden e, şarkılar dinleteceğim size. Bu programın ve bundan önce yayınlanan Babil'den Sonra programlarının kayıtlarını Facebook'ta Babil'den Sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Programı yine bir şarkıyla kapatmak istiyorum. Yine Woody Guthrie'nin 1930'ların büyük buhran yıllarında doğudan batıya göç eden göçmen işçilerin, çiftçilerin hikayesini şarkılarla anlattığı Dust Bowl Ballads albümünden bir şarkı dinleyeceğiz. Woody Guthrie sert ve genizden gelen sesiyle işte boynunda paslı bir janta, asılı bir lastikle e, levyesi gibi duran gitarıyla e, hep bir toz fırtınası mültecisi olarak kaldı. Yani i̇lk şarkısının sonunda soruyordu. E, merak ederim hep toz fırtınası mültecisi olarak mı kalacağım? Evet, fudikatri bir toz fırtınası mültecisi bugün de. Sevimli bir tarafı yok keza söylediği şarkılarında. Ama dinlemesini bilenler için çok daha önemli bir şey var onun sesinde. İşte baskılara göğüs geren mücadeleci bir halkın iradesi sesi oldu Woody Guthrie. Şimdi Woody Guthrie'den bir yol şarkısı daha dinleyeceğiz. Blowing Down This Road. Şarkıda Guthrie, suyun tadı şarap gibi olan yere gidiyorum. Toz fırtınalarının asla patlamadığı yer. Dediklerine göre ben bir toz fırtınası mültecisiyim. Ben adil ücretli bir iş arıyorum. Çocuklarımın günde 3 öğün yemeğe ihtiyacı var. Ayaklarım 10 dolarlık ayakkabı istiyor. 2 dolarlık olanlar ayağımı incitiyor. Yani bana böyle davranılamaz. Bu eski tozlu yolda gidiyorum. Tanrım bana böyle davranılamaz diyor şarkısında Budigatri. Haftaya Pazartesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da. Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle. Ben Ercüment Gürçay. Hepinize sağlıklı ve huzurlu güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. down this old dusty road I'm a blowing down this old dusty road I'm a blowing down this old dusty road Lord Lord and I ain't gonna be treated this way I'm a going where the water tastes like wine and I'm a going where the water tastes like wine I'm a going where the water tastes like wine Lord and I ain't gonna be treated this way. I'm a-goin' where the dust storms never blow, I'm a-goin' where them dust storms never blow, I'm a-goin' where them dust storms never blow, blow, blow, and I ain't gonna be treated this way. They say I'm a dust bowl refugee, yes they say I'm a dust bowl refugee. They say I'm a dust bowl refugee, Lord, Lord, but I ain't going to be treated this -a way. I'm a looking for a job at honest pay, I'm a looking for a job at honest pay, I'm a looking for a job at honest pay, Lord, Lord, and I ain't going to be treated this way. My children need three square meals a day. Now my children need three square meals a day. My children need three square meals a day. Lord, and I ain't gonna be treated this way. It takes a ten-dollar shoe to fit my feet. It takes a ten-dollar shoe to fit my feet. It takes a ten dollar shoe to fit my feet Lord, Lord, and I ain't gonna be treated this way Your two dollar shoe hurts my feet Your two dollar shoe hurts my feet Yes, your two dollar shoe hurts my feet Lord, Lord, and I ain't gonna be treated this way I'm going down this roll dusty road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 Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Erol Aral ve Şerif Yılmaz'a teşekkür ederiz.